Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü programından hepinize merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, üçüncü bir ses var bugün bir konumuz var programımızda. Cem Çatıkay, hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Nereden geldin Cem? Nereden geldin? Ben Uzaktan çok geldim? Uzaktan geliyorum. O yüzden soruyorum. <gülüyor> ben Seattle'dan geldim, Amerika'da çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Öğrenciydim, öğrenci olarak gittim üniversiteye. Liseyi Türkiye'de okuduktan sonra üniversite Washington'da Bilgisayar Mühendisliği okudum. Ondan sonra şu an Research in Motion'da kimse bilmez şirketi asıl yönümüz black